Günlerden bir gün kütüphaneye bir aslan geldi. Kayıt masasının yanından geçti ve kitap raflarının arasında kayboldu. Bay Vızvız Vız koridor boyunca koşarak kütüphane müdürünün odasına geldi. ''Bayan Tatlıhava!'' diye bağırdı. Bayan Tatlıhava, Bay Vızvız'ın olduğu tarafa bile bakmadan ''Koşmayın!'' dedi. ''Ama kütüphanede bir aslan var!'' dedi Bay Vızvız. Vız. ''Kuralları çiğnedi mi?'' diye sordu bayan tatlı hava. Kendisi kütüphane kuralları konusunda son derece titizdi. Şey, hayır, pek sayılmaz dedi bay Vızvız. Vız. O zaman sorun yok. Aslan kütüphanede dolaşmaya başladı. Kitap listelerini kokladı. Gür yelesini yeni çıkan kitapların sergilendiği raflara sürdü. Sonra yavaşça okuma köşesine ilerledi. Ve minderlerin üzerinde uykuya daldı. Masal saati gelmişti. Masal saati kurallarında da aslanlarla ilgili bir madde yoktu. Masalcı teyze endişeli görünüyordu. Kitabın adını yüksek sesle okudu. Aslan başını kaldırdı. Masalcı teyze okumaya devam etti. Aslan bir sonraki masalı da dinledi ve bir sonrakini. Ama çocuklar teker teker oradan ayrılmaya başlamışlardı. Küçük bir kız Aslan'a ''Masal saati bitti'' dedi. Aslan bir çocuklara baktı, bir masalcı teyzeye, bir de kitaplara baktı. Sonra çok yüksek bir sesle kükredi. Bayan tatlı hava sinirli bir şekilde ofisinden çıktı. ''Kim gürültü yapıyor?'' diye sordu. ''Aslan'' dedi bay vız vız. Bayan tatlı hava Aslan'a doğru yürüdü. ''Eğer sessiz olmazsan burada kalamazsın'' dedi kızgın kızgın. Kurallarımız böyle. Aslan bir kez daha kükredi ama bu sefer üzgündü. Küçük bir kız, Bayan Tatlı Hava'nın eteğini çekiştirerek, "Eğer sessiz olmaya söz verirse, yarın tekrar masal dinlemeye gelebilir mi?" diye sordu. Bayan Tatlı Hava da ona baktı. "Evet," dedi. "Uslu ve sessiz olursa, yarın masal dinlemeye kesinlikle gelebilir." "Yaşasın!" diye bağırdı tüm çocuklar. Ertesi gün Aslan tekrar geldi kütüphaneye. Erkencisin, dedi bayan Tatlıhava. Masallar saat üçte okunmaya başlanacak. Aslan yerinden kıpırdamadı. Tamam dedi bayan Tatlıhava. Belki bana yardım edebilirsin. Aslan'ı ansiklopedilerin tozunu almakla görevlendirdi. Bir sonraki gün aslan yine erken geldi. Bayan Tatlıhava kitaplarını zamanında getirmeyenlere not yazmıştı. Aslandan notları içine koyduğu zarfları yalamasını istedi. Kısa zamanda aslan daha kendisinden istenmeden birçok işi yapmaya başladı. Ansiklopedilerin tozunu aldı, zarfları yaladı, sırtına bindirdiği küçük çocukların en yüksekteki raflara yetişmelerine yardımcı oldu. Sonra okuma köşesine giderek masal saatinin başlamasını bekledi. Kütüphanede bir aslan olması önceleri korku yaratsa da bir süre sonra herkes ona alıştı. Aslında aslan kütüphanede çok mutlu görünüyordu. Kocaman ayaklarıyla kütüphanede hiç ses çıkarmadan yürüyordu. Çocuklar masağı dinlerken onun yumuşak gövdesine yaslanarak oturuyorlardı. Ve aslan kütüphanede artık hiç kükremiyordu. Onu gören herkes ne kadar da yardımsever bir aslan diyordu. Ve onu şefkatle okşuyorlardı. ''Onun yardım olmadan ne yapıyordunuz?'' diye soruyorlardı. Bay Vız, Vız bunu duyunca kaşlarını çattı. Aslan gelmeden önce de işler yolundaydı. Burada aslana hiç gerek yok. Aslanlar kuralları anlayamazlar. Aslanların kütüphanede ne işi var ki? diye düşündü. Bir gün tüm ansiklopedilerin tozunu aldıktan, tüm zarfları yaladıktan ve tüm çocuklara yardım ettikten sonra aslan... Bayan Tatlı Hava'nın odasına doğru ilerledi. Masal saatinin başlamasına biraz daha zaman vardı. Belki yardım edebileceğim bir şey vardır diye düşündü. Merhaba aslan, dedi Bayan Tatlı Hava. Yapmanı istediğim bir şey var. Kayıt masasına bir kitap götürmeni istiyorum. Yalnız önce kitabı şu raftan bir alayım. Bayan Tatlı Hava da buraya çıktı. Ama kitap çok yukarıda duruyordu. Bayan Tatlı Hava parmak uçlarına yükseldi. Elini kitaba doğru iyice uzattı. Neredeyse aldım dedi. Sonra biraz daha uzandı. Ah! dedi Bayan Tatlıhava. Düştüğü yerden kalkamadı. Bayvızvız diye seslendi. Bayvızvız. Bayvızvız kayıt masasındaydı. Bayan Tatlıhava'yı duymadı. Aslan dedi Bayan Tatlıhava. Lütfen gidip Bayvızvızı çağırır mısın? Aslan koridor boyunca koştu. Aslan kocaman pençelerini masaya koydu ve Bay Vızvız'a baktı. Git başımdan dedi Bay Vızvız. Vız. Çok meşgulüm. Aslan sızlandı. Burnuyla bayan tatlı havanın ofisinin olduğu tarafı gösterdi. Bay Vızvız aslanla hiç ilgilenmedi. Sonunda aslan o an düşünebildiği tek şeyi yaptı. Bay Vızvız'ın gözlerinin içine baktı. Ağzını açabildiği kadar kocaman açtı ve hayatında daha önce hiç kükremediği kadar şiddetli bir şekilde kükredi. Roar. Bay Vızvız'ın şaşkınlıktan nefesi kesilmişti. Sessiz olamıyorsun dedi. Kurallara uymuyorsun. Bay Vızvız Vız, koridor boyunca hızlı adımlarla yürüdü. Aslan onu takip etmedi. Kurallara uymamıştı. Bunun ne demek olduğunu biliyordu. Kapıya doğru ilerledi. Bay Vızvız Vız yerde yaptığını bile fark etmeden seslendi. Bayan tatlı hava, aslan kurallara uymadı. Aslan kurallara uymadı. Bayan tatlı hava koltuğunda yoktu. Bayan tatlı hava. Bayan tatlı hava yattığı yerden bazen kuralları çiğnemenin geçerli bir sebebi vardır. Kütüphanede bile. Şimdi lütfen bana bir doktor çağırın. Sanırım kolumu kırdım dedi. Bay Vız Vız koşarak doktor çağırmaya gitti. ''Koşmayın!'' diye seslendi Bayan Tatlıhava Bay Vız arkasından. Ertesi gün hemen her şey normale dönmüştü. Bayan Tatlıhava'nın sol kolu alçıya alınmıştı. Doktor ona kendisini fazla yormamasını söylemişti. ''İyisi mi aslandan yardım isteyeyim?'' diye düşündü Bayan Tatlıhava. Ama o sabah aslan kütüphaneye gelmemişti. Saat üçte... Bayan Tatlıhava okuma köşesine gitti. Masal saati başlamak üzereydi ama aslan orada da yoktu. Kütüphanedeki herkes heyecanla çok sevdikleri aslanın gelmesini bekledi. Ama o gün aslan gelmedi. Ertesi günde gelmedi ve bir sonraki günde. Bir akşamüstü Bay Vız Vız kütüphaneden çıkmadan önce Bayan Tatlıhava'nın ofisine uğradı. ''Çıkmadan önce sizin için yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sordu. Kütüphanede olması gerekenden bile daha sessizdi bayan tatlı hava. ''Hayır, teşekkür ederim'' dedi yavaşça. Pencereden dışarıyı seyrediyordu. Oradan ayrıldığında bay vız vız da üzgündü. Aslında bayan tatlı hava için yapabileceği bir şey olduğunu düşündü. Bay vız vız kütüphaneden ayrıldı ama evine gitmedi. Her yeri aramaya başladı. Arabaların altına baktı, çalıların arkasına baktı, evlerin bahçelerine, çöp tenekelerinin içine, hatta ağaçların tepesine bile baktı. En sonunda kütüphaneye geri döndü. Aslan kapının önünde oturuyor ve camdan içeriye bakıyordu. ''Merhaba aslan'' dedi Bay Vızvız. Vız. Aslan ona bakmadı. Kütüphanede yeni bir kuralımız olduğunu bilmek istersin diye düşündüm dedi. Eğer kaza geçiren bir arkadaşına yardım etmek gibi çok önemli bir sebebin varsa kütüphanede kükreyebilirsin. Aslan birden kulaklarını dikti, başını çevirdi. Ama Bay Vız Vız oradan uzaklaşmıştı bile. Ertesi gün Bay Vız Vız bayan tatlı havanın ofisine gitti. Bir şey mi oldu diye sordu bayan tatlı hava üzgün üzgün. Gelmek istersiniz diye düşündüm dedi Bay Vızvız. Vız. Kütüphanede bir aslan var. Bayan tatlı hava koltuğundan fırladı ve koridor boyunca koşmaya başladı. Bay Vızvız Vız gülümsedi. Koşmayın diye seslendi bayan tatlı havanın arkasından. Bayan tatlı hava duymadı bile. Kuralları çiğnemek için bazen geçerli sebeplerimiz vardır. Kütüphanede bile...